Subha. Subha. Subha. Bismillahirrahmanirrahim Ben ancak beni yaratana ibadet ederim O bana yol gösterecektir Dava Bilal gibi Kızgın kumlara ve taşlara rağmen Allah diye ölmektir Dava Yusuf gibi imtihana göğüs germektir Köle olarak girdiği zindandan peygamber gibi çıkmaktır. Hamza gibi binlerce can feda etmektir. Dava Halid bin Ziyad gibi şehitlere karışmak. Dava Abu Bekir gibi sadakat ister. Cenneti değil yalnız Allah'ın rızasını diler. Dava sahabe açken karnına iki taş bağlayan peygamberin davasıdır. Dava atılan taşları tutup güller sunmaktır. Dava düşman olarak girilen kapıdan dost çıktır. Dava bırakılan emaneti canlı gibi korumaktır. Dava Sümeyye'nin örtüsü için canını vermesi Allah'a canlarla gitmesidir. Dava adaletin, sevginin, aşkın, dostluğun, sadakatin annesidir. Dava yüz yaşında bile olsa Allah'tan şehadeti dileyen Ebu Eyyübel Ensari'nin mücadelesidir. Dava ezanlarda tek yürek olmak, secdelerde Allah'a yalbana yatır. Ebu Cehillere dur demek, zalimlere göğüs germek demektir. Davet. Zulme direnme, haklının yanında, haksızın karşısında olmaktır. Dava bir yetim görüldü mü? Korma ve hoşlama, ...Resul'ün bile bir yetim olduğunu... ...unutmama davasıdır. Bu dava gönül ister. Çokluk değil... ...birlik ister. Bu dava yüreğiyle, sevgiyle... ...devleşerek iman ister. Dava safını belirlemek... ...imanını güçlendirmek... ...senin rızan için... ...ben buradayım ya Rabbim... ...diyebilmektir. Dava çakıl taşları kadar denizler kadar çok günahı bile olsa onu affederek bir Allah'a sahip olduğunu bilme davasıdır. Allah sabrınızı daim, azminizi baqi, davanızı mübarif kılsın. İslam davasını kansız, şehitsiz, zindansız, muhacerasız, şehitsiz ve zulümatsız bir şekilde müzaffer olacağını düşünenler ya beyinlerini ya da İslam tarihini kontrol etsin.